Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi ve nestainu ve nestağfiru ve nauzu ve Men Allahu fe ve men yudlil ve la illallah la ve abduhu ve ba'd Fe inne as-sadaqal hadisi kitabullah ve hayral hadiyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhdesatuha ve kullu muhdesatin bid'ah ve kullu bid'atin valale ve kullu valaletin finar. İmam Berbehar'ın rai olan Şerhu sunne kitabına 8. maddeden devam ediyoruz. Allah sana rahmet etsin. Bir ki kendi zamandaki kimselerin sözlerini işittiğinde bekle, acele etme şunları araştırmadan ona girişme yani kabul etme bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı yahut alimlerden birisi söylemiş midir eğer onlardan bir rivayet bulursan ona tutun onun sınırlarını aşma yani onun dışına çıkma onu başka bir şey değişme yoksa ateşe düşersin Berbeher Rahimullah burada seleften nakledilmeyen sonraki verin söylediği görüşlerden veya cahillerden kaynaklanan e, görüşlerden sakınılmasına işaret ediyor. Yani Allah Resulü Aleyhissalatüssalâbin ashabından eğer nakil varsa bu konuda onlar tarafından dile getirilmişse o baş gözüne kabul et ama onlardan gelen sözünde dışına çıkma. Yani e, sonrakilerin söyledikleri sözler bazen şer mahiyetindedir sahabenin söylediklerini aşan ifadeler varsa yani sahabenin sözlerini bile tefsir ediyor olsa onları şerh eden sözler bile olsa onların söylediğinin dışında bir şeyler varsa ondan kaçın diyor dokuz bil ki yoldan sapmak iki şekilde olur birincisi hayırdan başka bir şey istemediği halde yoldan sapan kimsedir onun hatasına uyulmaz çünkü helak olmaya götürür. Kişi hayrı amaçlar, hayrı murad eder. Fakat yoldan sapmıştır. Yani sünnete muhalif bir e, söz veya fiilde bulunur. Böyle bir kimsenin hatasına uyulmaz. Çünkü böylelerin hatasına uymak helake götürür. İkincisi, kişi hakka inat eder ve kendisinden önceki takva sahiplerine muhalefet eder. Yani birincisinde selefe muhalefet gibi bir e, şey yok. Yani onun niyeti hayır fakat iştahında hata etmiştir. E, fakat onun hatasına uyamazsın. İkincisi ise inat var. E, hakka karşı inat eder ve önceki takva sahibilerine selefe muhalefet eder. İşte bu hem sapık hem saptırıcıdır. Yani bu şekilde inat eden hem sapık hem saptırıcıdır. Şeytan bu ümmete karşı isteklidir. Böyle saptırıcıları bilen kimseleri yani kendisine hak ulaşmış olmasına rağmen sapıklığında devam ettiğini gördüğünde böylelerini bildiğinde insanları bundan sakındırmaları onun bidatlerine hiç kimsenin düşüp helak olmaması için onun durumunu insanlara açıklamaları bir haktır yani bir görevdir bidat ehlini reddetmek ona karşı uyarmak bilenlerin üzerine bir vazifedir On, Allah sana rahmet etsin bil ki kulun müslümanlığı tabi olan, tasdik eden, teslim olan bir kimse olmadıkça tamamlanmaz. Her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin asabının İslam'dan bir hususta bize yeterli gelmediklerini, yani İslam'da yeterince açıklanmamış bir şey bıraktıklarını iddia ederse, onları yalanlamıştır. Onlardan ayrılmak ve onlara hakaret olarak bu yeter. Yani sahabenin cemaatinden ayrılmak olarak bu yeterlidir. Onların İslam'da açıklanmamış bir şey bıraktıklarını söylemek. Böyle bir kimse sapık ve saptırıcı bir bidatçıdır. İslam'da olmayan bir yenilik çıkarmıştır. 11. Allah sana rahmet etsin. Bil ki sünnette kıyas yoktur. Ona misal getirilmez. Yani benzerleriyle misal getirilmez. Sünnet hakkında hevalara uyulamaz. Sünnet ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetleri nasıl demeden, şerh etmeden... Niçin ve nasıl demeden tasdik etmektir. 12. Kelam, husumet, ceder ve çekişme sonradan çıkmadır. Kalbe şüphe atar. Kişi hakka ve sünnete isabet etmiş olsa dahi böyledir. Yani bu ceder, husumet, tartışmalar, din hususunda tartışmalar. Kişi bu tartışmasında hakkı dahi savunuyor olsa, bunda kalbe şüphe atan bir unsur söz konusudur. 13. Allah sana rahmet etsin. Bil ki Rab Teala hakkında konuşmak sonradan çıkmadır. O bir bidat ve sapıklıktır. Rab Teala hakkında onun kendisini Kur'an'da vasfettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asadına açıkladığı dışında hiçbir şey söylenmemelidir. Allah Azze ve Celle birdir. Onun benzeri gibi olan hiçbir şey yoktur. O semi iştendir, basir görendir. Şura 11. ayet. Evet Allah Azze ve Celle hakkında... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında konuşmayın. Yani bu konulara girmeyin, dalmayın. Onun yarattıkları hakkında düşünün. Zatı hakkında düşünmeyin diye uyarmıştır. E, bu konularda nasların dışında konuşulamaz. Yani Allah Azze ve Celle'nin gerek isim, gerek sıfatları konusunda nas haricinde yorumla bir şey e, ispat veya nefi edilemez. İşte bazıları Allah Azze ve Celle hakkında mesela cülüs veya kuğut, oturma fiilini ispat etmeye kalkıyorlar. Yani bu konuda sahip bir nas olmadıkça böyle kelimelerden kaçınmak gerekir. Allah Azze ve Celle harşa istiva etmiştir. Bundan ibarettir. Yine bazılarda Allah Azze ve Celle'yi mekandan tenzih ediyorlar. Yani tenzih de ispatta ancak naslarla yapılır. Kelamcıların metotlarında işte, e, yorumlara dayalı bir şekilde ispat ve tenzih yolunu tutarlar. Mesela cisim. Allah Azze ve Celle hakkında cisim ispat etmek mücessimeliktir. Yani Allah cisimdir demek mücessimeliktir. E, Allah cisim değildir demek ise, kelamcılar mesela bu, bu şekilde nefide bulunuyor. Allah cisim değildir diyorlar. Neden? Çünkü cisim olduğunu söylemek mücessimeliktir. Yani kesin. O halde Allah cisim değildir. Mesela bu da tenzihtir. Tenzih de nasili olmalıdır. E, cisim değilse o halde cisim değildir. Yani Biz böyle yorumlara girmeyiz. Allah Azze ve Celle hakkında Kur'an ve Sünnet naslarından ne geldiyse sadece onu söyleriz. Kelamcılar ise işte sen Allah'a cisim değildir demezsen onu işte cisim diye itikad etmiş olursun. O zaman sen mücessimesin diye böyle e, abuksubuk yüklemelere giriyorlar. E, bunlardan beri olmak gerekir. Yani sırf onlar öyle diyor diye bizim tutup Allah cisim değildir dememiz gerekmiyor. Allah kendisini tenzih etmediyse biz böyle bir kelam kullanmayız. Allah kendisi hakkında cisimlik ispat etmediyse yine biz bu ispatta da bulunmayız. Yani bunlar asla kelamla, yorumlarla, e, reylerle, re'lerle, kıyaslarla söylenecek şeyler değildir. Sadece nasların sınırlarına durmak gerekir. 14. Rabbimiz başlangıcı olmayan el-evveldir. Sonu olmayan el-ahir'dir. Gizliyi ve gizlinin gizlisini bilir. Arşı üzerine istiva etmiştir. İlmi her mekândadır ve hiçbir mekan onun ilmi dışına çıkamaz. 15. Rabbin sıfatları hakkında nasıl ve niçin denilmez. Bunu ancak allah Teala hakkında şüphe içinde olan sorar. 16. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Onun indirmesi ve onun nurudur. Kur'an mahluk değildir. Çünkü Kur'an Allah'tandır ve Allah'tan olan bir şey mahluk değildir. Bu Malik bin Enes, Ahmet bin Anbel ve onlardan önce ve sonraki fakirlerin söylediğidir ve bu konuda tartışmak küfürdür. Evet, bu konuda tartışmak dahi küfürdür. 17. Kıyamet gününde Rabbinin görülmesine iman edilir. Allah Azze ve Celle baş gözleriyle görülecektir. Allah onları Hicap veya tercüman olmaksızın hesaba çekecektir. 18. Kıyamet, gününün, kıyamet gününde hayrın ve şerrin tartıldığı iki kefesi ve iki dili olan mizana iman edilir. Suyuti Durul Mensur'da Ebu Şeyh'in tefsirinden e, kelbi yoluyla İbn Abbas radyalanmadan rivayet ediyor. Mizanın bir dil ve iki kefesi vardır. Ancak el kelbi yalanla itham edilmiştir. Yani bir dil ve iki kefesi ifadesi e, bu tarikle sabit değildir. Fakat mizanın iki kefesi olduğu yani hayrın ve şerrin tartıldığı, iki kefesi olduğu sabit olmuştur. 19. Kabir azabına, Münker ve Nekir'e iman edilir. 20. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havzına iman edilir. Her nebinin bir havzu vardır. Ancak Salih aleyhisselam hariç. Zira onun havzı deresinin göğsüdür. Bunları da e, Semure Radyalant'tan gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her nebinin bir havzu vardır. Onlar havzına gelenlerin çokluğuyla övünecekler. Ben Allah'tan havzuma gelenlerin en çok olmasını ümit ediyorum. Bunu Bukhari, tarihinde Tirmizi, İbn Ebi Yasım, es de, Taberani sayısızla rivayet etmişlerdir. Elbani SA'ya da tahric eder. Ee, Salih Aleyhisselam'ın e, işte havzın olmayacağı, onun havzının devesinin gölgesi olacağına dair rivayet ise sahih değildir. Uydurma bir rivayete dayalıdır bu görüş. E Ukayli Etduafa'da İbnü'l Cevzi El Mevduatta Abdülkerim bin Kaysan o Süveyt bin Umeyr'den merfu olarak rivayet etmişlerdir. Zehbi Mizanul İtidal'de uydurma demiştir. İsnadındaki Abdülkerim bin Kaysan meçhuldür. Suyuti Leali'ul Masmada Humeyt bin Zencüye ve İbn Asakir'in de Kesir bin Mürreden bunu mürsel olarak rivayet ettiklerini zikretmiştir. Ancak bu rivayette takviyeye elverişli değildir. Yani bu konuda sahih olan her peygamberin bir havzu olacaktır. Burada Salih Aleyhisselam'ın istisna olacağına dair de sahih bir şey yoktur. 21. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününde ve sırat üzerinde günahkarlara şefaat edeceğine, onları cehennemin içinden çıkaracağına iman edilir. Hiçbir nebi yoktur ki şefaati olmaz. Yine sıddıklar, şehitler ve salihler de şefaat edeceklerdir. Allah bundan sonra da dilediğine pek çok lütufta bulunur. Cehennemde yanıp kömür haline geldikten sonra onları çıkarır. Şefaat ve türleri hakkında i̇bn Kesir'in en nihayet kitabı Türkçe tercüme edilmiştir. Orada ayrıntılı rivayetler bulabilirsiniz. İbn-i Ebiliz'in yine tahavi şerhinde e, bu tür rivayetleri topluca görebilirsiniz. 22- Cehennem üzerinde sıraat olacağına, sıraat köprüsü olacağına, sıraatın Allah'ın dilediği kimseleri tutup Allah'ın dilediği kimseleri bırakacağına, Allah'ın dilediği kimseleri cehenneme düşüreceğine iman edilir. Onların imanları oranında nurları, aydınlıkları olacaktır. 23. Nebilere ve meleklere iman edilir. 24. Cennetin ve cehennemin hak olduğuna iman edilir. Cennet ve cehennem yaratılmıştır. Yani halen. Hazırda vardır, mevcuttur. Cennet yedinci kat semadadır ve tavanı arştır. Cehennem yerin en altında, yedi kat altındadır. Her ikisi de yaratılmıştır. Cennetliklerin sayısını ve ona girecekleri, cehennemliklerin sayısını ve ona girecekleri Allah Teala bilir. Bu ikisi asla son bulmazlar. Allah'ın baki kılmasıyla sonsuza kadar kalıcıdırlar. Yani onların kalıcılıkları kendi yüklerinden değil, Allah'ın baki kılmasıyladır. 25 Adem Aleyhisselam yaratılmış olan kalıcı cennetteydi. Yani ebediyet cennetindeydi. Allah azze ve celle isyan etmesinden sonra oradan çıkarıldı. 26 Mesih Deccal'in çıkacağına iman edilir. 27 Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın nüzul edeceğine iman edilir. O nüzul edecek Deccal'i öldürecek, evlenecek ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in soyundan olan El Ka'imin yani Mehdi'nin arkasında namaz kılacak, ölecek ve Müslümanlar onu defnedeceklerdir. 28 İmanın söz, amel, niyet ve sünnete isabet olduğuna, artıp eksildiğine iman edilir. Allah'ın dilediği kadar artar ve imandan hiçbir şey kalmayıncaya kadar da eksilebilir. 29 Nebilerin vefatından sonra bu ümmetin en üstünü Ebu Bekir, sonra Ömer ve sonra da Osman radıyallahu anhumdur. Bize İbn Ömer radıyalanmadan şöyle dedi rivad edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken biz şöyle derdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra insanların en üstünü Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman radıyallahu anhumdur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitir, karşı çıkmazdı. Bunu benzer şekilde Bukhari, Refadayülü sahabe Ahmet bin Ambel rivayet etmişlerdir. Bunlardan sonra insanların en üstünleri Ali, Talha, Zübeyir, Sad bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd, Abdurrahman bin Avf ve Ebu Ubeyde Amir bin El Cerrah radiyallahu Hepsi de halifeliğe layık idiler. Onlardan sonra insanların en üstünleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aralarında gönderilmiş olduğu ilk muacirler ve ensardır. Bunlar iki kıbleye de namaz kılmış olanlardır. Bunlardan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gün, bir ay, bir yıl yahut bundan azoya daha çok sabirlik etmiş olanlar gelir. Onlara rahmet dilenir, üstünlükleri zikredilir, zelleleri yani hataları hakkında konuşulmaz. Onlardan birisi ancak hayırla anılır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabımdan bahsedildiğinde kendinizi tutunuz. Bunu Hasan 1-i İsnadda İl-Mesud radıyallahu Taberani, Hilletül Evliya'da Ebu Naim rivayet etmiştir. Pek çok şahitleri vardır. Elbani Es-Sai'ya da zikreder. Süfyan bin Uyeyni Rahimullah dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabını tek kelime ile dahi eleştiren heva sahibidir. Yani onlara dil uzatan kimse tek kelimeyle dahi dil uzatsa o bir heva ehlidir, bidat ehlidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Asabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Bu çok zayıf bir isnatla gelmiştir. Ve bu hadisin zayıf oluşunda bütün muhaddisler ittifak etmişlerdir. E, bu zayıflığı BHK Elmethal'de, İbn Kesir Tuhfetü't Talip'te, Zerkeşi El Mu'teber'de, Rakî Tahricü Ahadisil Minhaj'da, İbn Hacer Muafakatü'l Hubril Haber'de, Telhisül Habir'de, Elbani et de e, zikrederler. Sahabeyi e, burada e, onların üstünün belirtmek için sahih rivayetler böyle zayıf ve uydurma rivayetlere ihtiyaç bırakmaz. Mesela Müslim'deki rivayette ashabım gökteki yıldızlar mesabesindedir. Onlar sayesinde yol bulunur. Onlar ümmetimden gelirler ayrıldığında yani ümmetim arasında asabım kalmadığında nasıl ki insanlar yıldızlar olmadığında karanlıkta boğuluyorsa ümmetim de öyle karanlıkta kalacaktır diye bildiriyor. Müslim'deki bu sahih hadis e, bu konuda yeterlidir. Yani keşke bunu zikretseydi müellif. Bu uydurma rivayet ise metin olarak da münker lafızlar içeriyor. Yani asabım yıldızlar gibidir. Burası tamam, burası sahih. Ama hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz kısmı ee, sahih akide ters bir ifadedir. Yani sahabelerin böyle bir durumu yok. Bu ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında. Yani hangi halde Allah Resulüne itibar edersen hidayet bulursun. Ama sahabelerin böyle bir masumluğu yoktur. Fert, fert, fert olarak böyle bir masumiyeti yoktur. Ee, i̇şte doğuyu gösteren yıldıza uyarsan batıya gidemezsin. Batıya gösteren yıldıza uyarsan doğuya gidemezsin. Yani hangi birisine uyarsan ee, yolunuzu bulursunuz, hidayeti bulursunuz lafız içerisinde de böyle bir nekaret vardır. Yani doğru bir lafız değil bu. İsnad olarak zaten çürük. 30. Allah'ın sevip razı olduğu konularda yöneticileri dinleyip itaat etmelidir. Yani şeriata uygun konularda yöneticilere itaat edilir. İnsanların söz birliği ve rızasıyla hilafete gelen kişi müminlerin emiridir. O, ee, bu konuda ehli halvel vel akt denilen kimselerin yani ümmet üzerinde dünyevi ve dini konularda otoritesi olan ileri gelenlerin söz birliğiyle ve rızasıyla e, bir kimse hilafete gelmişse o kimse müminlerin emiridir. 31 bir olsun, yani iyi olsun, salih olsun, facir, günahkar olsun bir yönetici olmadan gecelemeyi uygun görmek hiç kimseye helal değildir. Yani iyi ya da kötü bir yönetici olmak zorundadır. Yani bir Müslümanın bunu uygun görmemesi, yöneticiyi mesela yönetici ayaklanmak konusunda bu şartı zikrederler. Şayet yönetici kafir olmuşsa, yani münafık, zındıklık, onda zuhur etmiş, küfrüne hükmedilmiş sen buna ayaklanacaksan eğer yani küfrü kesin olan bir yöneticiye ayaklanacaksan onun yerine birisini ikame edebilmen lazım şerri ondan daha az olan daha hayırlı olan birisini ikame edebileceksen yani apaçık bir küfre düşecek bir, iki, onun yerine bu yönetim işini üstlenebilecek birini ikame edebilmelisin eğer böyle birisi yoksa o kafir yöneticiye sabredecek. Bu şartla zikrederler. Müellif de zaten buna işaret ediyor. Yani bir olsun, facir olsun, ister iyi, ister günahkar olsun, Yönetici olmadan gecelemeyi uygun görmemek gerekir. 32 Hac ve savaş imam ile halife ile beraber geçerlidir. Onların arkasında cuma namazı geçerlidir. Cuma namazından sonra altı rekat kılınır ve her iki rekatın arası ayrılır. Ahmet bin Hanbel böyle söylemiştir. Bunu Ahmet bin Hanbel'in görüşü olarak Tabakatul Hanabil'e de i̇bn Riyala zikreder. Birkaç yerde rivayet eder Ahmet bin Hanbel'den. Sahabeden de işte cumadan sonra bu altı rekat nafile namaz kılmakla ilgili çok çeşitli rivayetler gelmiştir. Yani sayı olarak gelmiştir sahabeden. E, fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bildiğimiz ya dört ya iki rekat. E, Cuma'dan sonra ya dört ya iki rekat kılınmazdır. Yani sahabelerin verdiği uygulamaları olarak altı rekat kıldıkları da var. 33 Hilafet İsa bin Meryem Aleyhisselam nuzul edene kadar Kureyş'in hakkıdır. Yani Kureyş'ten başka birisi eğer halife olacak olursa o haksız bir halifedir. Yani zulmen bir halife seçilmiştir. Yöneticiliği geçerlidir ama hak üzere değildir. 34. Müslümanların yöneticilerinden birine karşı ayaklanan kimse bir haricidir. Müslümanların birliğini bozmuş, rivayetlere muhalefet etmiştir. Ölümü de cahili ölümüdür. Yani Müslümanların sözleri bir kimse üzerinde toplanmışken, yani bir yöneticisi varken ona sözlü veya fiili olarak ayaklanmak, yani yönetici hakkında ona e, ayaklanmaya kışkırtacak sözler konuşmak e, veya fiili olarak ayaklanmak veya miting yapmak gibi, bunun gibi veya oy kullanmak gibi e, bütün bu fiiller bunlar yapan haricidir. Müslümanların birliğini bozmuştur bu kimse ve rivayetlere muhalefet etmiştir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, zalim de olsa yöneticiye sabredin şeklindeki pek çok mütevatir yollarla gelen rivayetlere muhalefet etmiştir. İşte böyle bir kimsenin ölümü cahiliye üzere olur. Allah muhafaza. 35. Zulmetmiş olsalar dahi yöneticiyle savaşmak ve onlara karşı ayaklanmak helal değildir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Zer el-Gıfari radiyallahu anh şöyle buyurmasından dolayıdır. Habeşli bir köle dahi olsa başındaki yöneticiye sabret. Yani Habeşli köle demek ne demek? Bu halife Kureyş'ten değil demek. Yani zulmen başına geçmiş birisi dahi olsa ona sabret. Bunu Müslim Ahmet bin Amir ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Yine Ensara şöyle buyurmuştur. havuzda benimle karşılaşıncaya kadar sabredin. Yani kıyamet gününde Benimle karşılaşınca kadar sabredin. Bunu e, yöneticilerin kayırmacılık yapmaları hakkında söylemiştir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yöneticiye karşı savaşmak sünnetten değildir. Şüphesiz bunda din ve dünyanın bozulması söz konusudur. Yani sadece dünyanın fesada uğramasıyla kalmaz, din, dini hayatta fesada uğrar. 36. Müslümanların canlarına, mallarına ve ailelerine saldırdıkları zaman... Şayet Müslümanların mallarına, canlarına ve ailelerine namuslarına saldırdıklar zaman harcilerle savaşmak helal olur. Ancak kaçtıkları zaman takip edilmezler, yaralıları tedavi edilmez, onlardan fey alınmaz, esir alınanları öldürülmez, geri dönüp kaçanların peşine düşülmez. Bu Ali Radıyallahu Anh'ın Nehravan savaşında. E, harcere verdiği hükümden dolayı. Ahmet bin Ambel'de de böyle zikrediyor. Şey, e, usulü de 37. Allah sana rahmet etsin. Bil ki Allah Azze ve Celle'ye isyan olan bir hususta hiçbir insana itaat yoktur. Evet bu iki şey e, dengeli olmak zorunda. Yani yönetici zalim dahi olsa ona sabredeceksin ama gayrimeşru olan bir konuda ona itaat etmeyeceksin. İtaat etmemek demek ona karşı ayaklanmak demek değil demek. Yani sabretmek. <gülüyor> Münker olan emirlerinde dinle ilgili olan emirlerinde onlara itaat edilmez. Dünyayla ilgili sana zulmetse bile onlara itaat edilir. Yani sabredilir. Yani sırtına vurup e, malını alsa bile yani haksız bir şekilde malını alsa da sabret diyorlar Resulullah Aleyhisselam. Buradaki itaat sabretmek şeklindedir. Eee ama dini konulara gelince mesela namazları vaktinden ertelemeleri söz konusu edilmiştir bu konuda onlara uyulmaz çünkü bu Allah'a isyandır Resulüne muhalefettir ee, bu sebeple işte ulemre itaat meselesi çokça sulandırılan meselelerden birisi harcilerle mürcelerin en çok kendi itikatlarına göre meseleyi şekillendirdikleri konuların başında geliyor mesela bir kesim mürce olan kesim işte Ramazan vakitlerini belirleme, işte namaz vakitleri, ezan, iftar vakitleri, zahur vakitleri, bunun gibi konularda işte devlet, diyanet böyle şey yapıyor, onlara uymak lazım. Ullemre itaat gerekir diyorlar, bu mühürceliktir. Din konusunda bunlara itaat edemezsin. Ama devlet sana kayırmacılık yapıyor, senden vergi alıyor mesela. Müslümandan vergi alınmaz ama alıyor bunlar, zulmediyor alıyor. Burada işte sırtına vurup malını alsa dahi sabret diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Buradaki itaat böyledir. Yani bu vergiyi vermemezlik etme. Ee, sabret. Yani onlar zorla aldığında sabret. Yoksa kaçırabiliyorsan kaçır. O ayrı mesele. Yani. Çünkü o senin malın. Senden zorla alıyorsa orada sabret. Ama zorla almasına engel olan bir yolla sen kaçırabiliyorsan bu vergi kaçır. Yani. Senin hakkın olan bir şeyi senden almaya çalışıyorsa, mesela işte KDV dedikleri, her şeye uyguladıkları vergiler var. Bunu Müslümana da uyguluyor, zimmiye de uyguluyor, herkese uyguluyor. Bu bir zulümdür. Yani Müslüman'dan böyle her şeyde vergi doğru değil. Bunu Müslüman işte sahte fatura mı diyorlar, ne diyorlar? Bu yollarla kendisinden zulmen alınan şeyi kaçırabiliyorsa bunu vermeyebilir. Ama alıyor, bir şekilde tespit ediyor, senden alıyor. Burada sabret. Bundan dolayı ayaklanma demektir buradaki sabretin manası. Ama dinle ilgili konularda kesinlikle itaat yoktur. Yani bu konuda gelen hadisler açıktır. Yani Halika isyan olan bir usta mağluka itaat yoktur. Yani burada demek istediğim şu, senin dünyanla ilgili bir kayırmacılık yaparlar, zulüm yaparlarsa... Bu Allah'a isyan olan bir hususta onlara itaat değildir. Bu senin hakkınla ilgili zulümlerinde onlara sabretmektir. Yani zulmen senden alıyorlar, zorla alıyorlar. İşte zorla askere götürüyorlar. Mesela böyle bir devlette, böyle bir askeri sistemde yer geliyor Müslümana karşı Müslüman. Ehli İslam, La İlahe illallah diyen insanlar birbiriyle savaşmak durumunda bırakılıyor. Bu kimse zorla götürüldüğünde o kimseden vebal kalkmıştır. Zorla götürülüyor, i̇şte, e, askerde meşru olmayan pek çok şeyler var. Bunları zorla yaptırıldığında o kimseden, o Müslümandan mesuliyet kalkmıştır. Ama bundan yırtmanın yolunu buluyor, yırtıyor. Ona da bir şey demeyiz. Yani buralarda sabretmek gerekir, ayaklanmak gerekmez. Dinle ilgili konularda itaat edilmez. He, sen şimdi zorla götürüldün. E, askerde ilk başta Allah'tan gayrına yemin ettiriliyor sana. Burada eğer can güvenliğiyle ilgili bir sıkıntı yoksa, can güvenliğiyle ilgili bir sıkıntı yoksa, yani ikrah hali e, söz konusu değilse, burada yemin etmezsin. Çünkü Allah'a isyan olan bir husus söz konusu. Eğer canınla ilgili bir tehditle karşılaşırsak şirk olan bir eyleme karşı o zaman gönlünde iman e, üzere mutmain olmak şartıyla zahire onların yaptırdıkları bu işe muvaffakat etmen senin imanına bir zarar vermiyor Nail suresi 106. ayetinde geçtiği gibi ama sen bunu gönülden yaparsan bu problemdir e, bu, eğer şirk işleniyorsa küfürdür fısk işleniyorsa fısktır bunun gibi 38. İslam milletinden hiç kimse için işlediği iyilik veya kötülük sebebiyle cennetlik veya cehennemlik olduğuna şahitlik etme. Bu cennetlik ve cehennemlik olduğuna şahitlik e, burada parantez içerisinde vermemizin sebebi e, metninde bu geçmiyor. Metninde şöyle geçiyor. İslam milletinden hiç kimse için işlediği iyilik veya kötülük sebebiyle şahitlik etme. Yani onun hayrına şahitlik etme, acele etme bu konuda. Zira onun ölüm anında hangi durum üzere son bulduğunu bilemezsin. Onun için Allah'ın rahmetini ümit et ve onun günahları üzerinden onun için kork. Ölüm anında neyin kader kılındığını, pişman olup Allah'a tevbe edip etmediğini bilemezsin. O vakit İslam üzere ölmüşse onun için Allah'ın rahmetini um ve günahlarından dolayı da kork. Yani muayyen bir şahs hakkında kesin olarak... Cennetlik ya da cennemlik olduğuna şahit etme. Yani böyle dememizin sebebi müellifin sonradan gelen şu ifadeleri. 39. Hangi günah olursa olsun kul için bundan tevbe etme imkanı vardır. Yani şirk dahi olsa bundan tevbe etme imkanı vardır. Ancak kul tevbe etmeden ölürse, şirkten tevbe etmeden ölürse, onu Allah Azze ve Celle bağışlamayacağını bildirmiştir. Şirkin altındaki günahlar için, yani büyük ya da küçük, hangi günah olursa olsun, şirkin altındaki günahlar için Allah Azze ve Celle dilerse affeder, dilerse bağışlamaz, bunu bildirmiştir. 40 rejim haktır Yani evlilik yaşamış kişiler zina ettikleri takdirde, Bunların recmedilmeleri, yani taşlanarak öldürülmeleri halktır. Bu konuda yine mütevatir naslar vardır. Bunu inkar etmek sapıklıktır, sünnete muhalefettir. 41. Mesler üzerine mes etmek sünnettir. 42. Yolculukta namazı kısaltmak sünnettir. Yani bunları kabul etmemek bir kimsenin, sünnet ehlinin dışında olduğunu, bidat ehli olduğunu gösterir. Bir kimse meslere mes karşı çıkarsa o bir bidat ehlidir. Bir kimse yolculukta namazları kısaltmaya karşı çıkarsa o bir bidat ehlidir. Ama yolculuk mesafesi hakkında farklı bir görüşü varsa biz ona bidat ehli demeyiz. Yani işte fakirlerin, mezhep fakirlerinin yaptığı gibi, kimisi de 90 km demiş, kimisi 120 km demiş, kimisi bir berit, kimisi bir mil. Yani böyle farklı görüşler söylemişlerdir. E, seferde namaz kısaltmayı e, meşru görüyorsa bu kimse bidateli değildir ama işte adında ya hata etmiştir ya isabet etmiştir yani bu e, kişiyi sünnetin dışına çıkarmaz 43 yolculuk sırasında oruç tutmaya gelince dileyen tutar ve dileyen de tutmaz İbn-i Teymi Rahimullah Fetava'da 25. ciltte de şöyle demiştir bunu şerh olarak dipnotta söylüyoruz. Müellifin ibaresi değil. Namazın kısaltıldığı yolculukta yani namazı hangi yolculukta kısaltıyorsan o yolculukta kaza etmek şartıyla oruç tutulmayabileceğinde imamların ittifakı vardır. Mesela biz itikad ediyoruz ki bir millik mesafede Namaz kısaltılır İbn Ömer bu konudaki uygulamasından dolayı. işte o bir millik mesafede yola çıkan bir kimse dilerse Ramazan ayında oruç tutmaz ve bunu sonra kaza eder. Bunda ittifak vardır. Yolcunun oruç tutmaması imamların ittifakıyla caizdir. Oruç tutmaya güç yetirsin veya yetirmesin fark etmez. Şayet yolcu gölgede bulunsa, yanında suyu ve hizmetçisi bulunsa dahi Oruç tutmaması ve namaz kısaltması caizdir. Caiz olan sadece oruç tutmaktan aciz olanın seferde oruç tutmamasıdır diyen kimse tevbe ettirilir. Eğer tevbe etmezse öldürülür. Yine yolculukta oruç tutmayan kimseye karşı çıkandan da tevbe istenir. Adam yolculukta yani bir mil mesafe yolculukta. Bu kimseyi işte niye sen oruç tutmuyorsun yani senin bu yolculuğun ağır bir yolculuk değil, zorlu bir yolculuk değil diye karşı çıksa, bu kimse de yani İslam kadısı olsa tevbeye çağırır. Ya TB dersin bu itikadından veyahut da seni mürted olarak öldürürüz diye e, böyle bir hüküm uygulanır diyor. İmin Teymi Ramiullah. Bunun sebebi bu konudaki nasların açık, mütevatir, sarih olmasından dolayı. Evet, yani bütün e, mütevatir olan dinlen sünnetler hakkında durum böyledir. Çünkü sünnet sabit olduktan sonra buna karşı aklıyla yorum yaparak karşı çıkan kimse küfrün eşiğindedir. Bundan tevbe etmezse yani günah kütçetrilip de kadı işte buchet hamisi yapar. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamdan böyle bir hadis olmasına rağmen sen bunun aksini nasıl uygun görürsün diye tevbetirilmesi lazım. Eğer tevbe etmezse o mürted olarak öldürülür. Çünkü bu Rasulü inkardır. Resule açık bir muhalefettir. Dediğimiz gibi burada e, böyle bir karşı çıkış kişi bidat elinden yapar. Ama bu yolculuğun mesafesi hakkında ehli sünnet arasında farklı görüşler söyleyenler olmuştur. Kişi naslara tabi olduğu sürece biz bu kimseleri kesinlikle bidatle itham etmeyiz. Yani sen niye bir millik mesafeyi tercih etmiyorsun da işte 50 kilometreyi seferi sayıyorsun. Bundan dolayı biz kimseye bidatçı demeyiz. Sahabeler arasında da böyle farklı görüşte insanlar vardı ve kendisinin birbirlerini bidatçı veya buna benzer şeylerle itham etmiyorlardı. Hepsi kendisine ulaşan naslardan anladığı şekilde amel ediyordu. Evet. 44. Şavlarla namaz kılmakta bir sakınca yoktur. Bunda sakınca olduğunu gören bir bidadelidir. Yani bunun zıttı böyle. Sünnet esaslarından sayıyor bunu berbehar Raimolla. Hariciler, şavvarlar namazlı e, meşru görmemişler o zamanki hariciler. Bu sebeple bunu sünnet esaslar arasında zikrediyor Berbehari Raimolla. Evet, bu konuda e, ayrıntıyı Whatsapp'tan şey yapmıştım, ee, Sayın Menheç kitabını. Sayın Menheç kitabında Şalvarla ilgili bölümde e, ayrıntılı açıklamayı yaptık. Yani burada Şalvarla namazla kastedilen nedir, e, onunla ilgili rivayetleri zikrettik. Onu oradan bakabilirsiniz. Allah izni verirse 45. madde ile bir sonraki derste devam edeceğiz. Sübhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa tevateke la şerikelek ve estağfurullah ve tübüleyk.